Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Merhabalar. Bu, bugün e, aslında uzun süredir konuşmak istediğimiz ama konuş, bir türlü konuşamadığımız e, öncelikli vediye olan ve kamuoyunun çok merak ettiği konuları konuşmaktan aslında temel bir e, konu olan bu e, yargı reformu strateji belgesini konuşmadık. Kısmen e, birkaç program önce Fatih Hocamızla bir giriş yaptık. Evet, evet bugün e, bu yargı reformu strateji belgesi neler getiriyor? Anabaşlıklarıyla evet. yine hı hı. Aynan Hanım'la beraber konuşacağız. Hı hı. E, gerçekten bu e, yargı reformu strateji belgesi Ha çıktı ha çıkıyor derken üstelik <gülüyor> e, bu e, belge e, Cumhurbaşkanı'nın e, sarayında Adalet Bakanı ile birlikte açıklandığı için de siyasal bir taahhüt niteliğinde göründüğü için bizleri umut tutlandırırken e, neler olacağı düşünmüştük. Ama şimdi öyle sanıyorum ki bu e, yargı reformu strateji belgesinde söylenen şeylerin ilk adımları meclis bu hafta yani çok büyük bir beklenmedik bir durum olmadığı sürece e, tatile girecek ve çıkamayacak. E, beklenenler neydi? İşte infazla ilgili söz gelimi i̇lk. akademisyenlerin e, verilen cezalarının infazıyla ilgili bu cezalar acaba e, gerçekten... E, Terör suçu mudur değil midir tartışmalarını sonlandıracak bu konuda Yargıtay'ın kararı olmasına karşın. işte aynı suçtan cezalandırılanlardan isteyen hafta cezası kesinleşenlerin infazı devam ederken daha fazla ceza verilenlerin dosyası Yargıtay'a gittiği için Yargıtay'da olası bir lehe bozma sanıklar adına lehe bozma olduğunda bu daha az ceza alanların infazı ne olacak sorumuzu e, cevaplayacak bir e, en azından küçük yasal düzenleme beklerken bunlar olmadı. Dolayısıyla adaletsizlik konusundaki e, çözüm getirebileceğini düşündüğümüz e, umut ışığı gerçekleşmedi. Evet. Şimdi o zaman belki de bu meclis tatile girmeden evvel beklediğimiz çok somut yani Adalet Bakanı'nın, Yargıtay Başkanı'nın bu yasayı yani Türk Ceza Yasası'nı, Ceza Usul Yasası'nı, Ceza İnfaz Yasası'nı düzenleyen akademisyenlerin, eski Yargıtay Onursal Başkanları'nın işte burada hata var dediği küçük yasal düzenleme Yapılamadan e, bu meclis tatile gireceği için çıkmayan çıkamayan e, yargı reformu strateji belgesinin ana başlıkları neler bunları bir, bir önce söyleyelim. Evet şimdi e, tabii yargı reformu başka bir şey hukuk reformu başka bir şey. Ee, reformdan kastedilen ne? Bunlar da ayrı tartışmalar. Bir kere dikkat etmemiz gereken e, hukuk reformundan söz edilmiyor. Yargı reformundan söz ediliyor. Yani mahkemelerin, cezaevlerinin, e, adliyelerin, savcılıkların e, nasıl e, işleyeceği ve burada e, insanlara adil yargılanma hakkı bakımından yeni hak ve yetkilerin tanınıp tanınmayacağı, avukatların savunma hakkını e, daha e, layıkıyla ...icra edip edemeyeceği ile ilgili bir takım ufak adımlar bekleniyordu. Yine kapatılan insanların dışarıya çıkma umudu vardı. Yine o hal zedelerin hak kaybına uğrayan medeni ölümü yaşamak durumunda bırakılan kişilerin... ...yeniden toplumsal yaşama dönme, iş sahibi olma, eğitimlerine göre birtakım para kazanma olanaklarına kavuşma ya da işte pasaportlarını evet pasaportlarına getirilen tahsitlerin kaldırılması gibi birtakım beklentileri vardı bunlar gerçekleşmedi zaten bunların hepsi yargı reformuyla değil belki gerçekten o halin izlerini ortadan kaldıran bir büyük Hukuk reformuyla gündeme gelebilir ama reformla diye baktığımızda hani düzeltme, yenileme, değiştirme gibi kelimelerle karşılaşıyoruz. Halbuki öğretide bu konuda doktora tezi hazırlamış, onlarca makale yazmış öğretim üyelerinin ve uzmanlarının söylediğine göre aslında bir neşter atmak, yarayı kökünden temizlemek, büyük bir değişiklik yapmak reformdan evet, aslında toplumun değil... beklediği eleştirme değil reform yani. tabii ki ve reformun başarılı olabilmesi için de toplumsal olgulara gerçeklere e, samimi olarak yaklaşması gerekiyor. Yani bir kutup yıldızına bağlı olması lazım. Büyük bir ideale büyük bir yüzleşmeye, barışa e, yeni bir toplumsal düzene ve bu düzenin e, dayandığı e, kurallara bağlı bir çalışma yapıldığı zaman ihtiyaçları karşılamaya yönelik o, e, olmalı reform e, beklenti üst düzeyde o. Ama tabii bize zaten verilen öyle değildi. Neler vardı onlara bakalım. Otuz Mayıs 2019'da e, yargı reformu strateji belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Baktığınızda e, 2023'e kadar izlenecek yol haritasını e, özetliyor, içeriyor. Ve e, tabii bir e, büyük ideal nedir? E, acaba bunun arkasından e, ne getirilmek isteniyor diye baktığımızda biraz sonra amaçlarda, hedeflerde onların e, ilkelerinin belirlendiğini görüyoruz. Baktığımız zaman 9 amaç 63 hedef ve bu hedeflere nasıl girileceğini ilişkin 256 tane faaliyet sayılıyor ee, ama neler var içinde baktığımızda öncelikle ee, ilk söz temel hak ve özgürlüklerin önemli olduğu ve bireylerin ifade özgürlüğünün demokrasinin temeli olduğundan söz ediliyor ve yine hatırlarsanız Cumhurbaşkanı daha ikinci cümlesinde Avrupa Birliği'ne vurgu yapmıştı ve Avrupa Birliği'ne üye olması ile ilgili Türkiye'nin açılması gereken fasıllardan bahsetmişti işte bunlardan bu nedenle reform paketlerinin ardı ardına açıldığından söz etmişti yani aslında siyaseten baktığımızda Avrupa Birliği Türkiye'den bir takım beklentileri var bu beklentilerin yerine getirileceğini göstermeye çalışan bir çaba var iktidarda birincisi bunu görüyoruz ikincisi gerçekten sosyal sorunları gidermeye toplumun değişik kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir yaklaşım mı var diye baktığımızda biraz sonra özellikle ceza adalet sistemine ilişkin içerdiklerine baktığımızda aslında büyük bir reform çalışmasından ziyade insan birey odaklı, toplum odaklı hakları genişleten bir perspektif başta var ama onu sağlamaya yönelik somut düzenlemelerden öte aslında yargının iş yükünü hafifletmeye yönelik bir temel perspektif olduğunu görüyoruz. Biraz sonra onu, onun örneklerini vereceğim. Şimdi dediğim gibi. Peki özür dilerim ben. Bir, bir, bir, bu arada... Ee, özellikle hukuk fakültelerine e, girişle ilgili hukuk fakültelerine e, öğrenci alım ile ilgili daha sonra e, özellikle işte yargının bir parçası olan e, avukatların e, mesleğe başlamaları ile ilgili getirilen sınavlar evet. e, ve işte e, yargıya erişim konusunda işte avukatlık hizmetlerinde kadevenin düşmesiyle ile ilgili ...düzenlemeler aslında bu sizin biraz evvel sıraladığınız temel hedeflerden önce daha daha şey. yani sempati kazanmaya, sempati kazanmaya yönelik acil ihtiyaçların minik bir kısmını ama ekonomik kısmını ya da görsel kısmını karşılamaya yönelik bir makyaj gibi. Zaten Sayın Metin Günday Hoca da verdiği röportajda mevcut durumun itirafı olduğunu ve bunun bir makyaj olmaktan öteye gidemeyeceğini söylüyor eleştirilere baktığımızda da. Bir, bir, bir hocamız da şey dedi, yani bu son açıklanan yargı reformu strateji belgesi aslında bir kuru, kuyruklu yıldız gibi parlayıp sonra parçalandı milyonlarca küçük yıldızca dönüştü <gülüyor> ve bunları şimdi hemen görme imkanı yok diye. <gülüyor> Belki de benim... İlk açıklama sonrası Fatih Hoca ile yaptığımız programdaki bu vitrin yani parlak ve ışıklı görünüyor ama ben umut bağlıyorum <gülüyor> daha pozitif devam. bakıyorum dedim. <gülüyor> ee, ama böyle bu yürüyüş biraz insanı hakikaten yeniden umutsuzluğa sevk eden bir Her şey ekibe ötelenince tabii iyimserlikte bir yere kadar insan düşünüyor. Şimdi bu paketlerin demokrasi, adalet ve insan hakları istemleri dikkate alınarak hazırlandığı söyleniyor ve strateji belgesinin sunumunda güven veren adalet ilkesine dayalı olarak hazırlık yapıldığı ve e, somut politikalar üzerinden e, formüller üretildiği belirtiliyor. Yüksek mahkemeler, barolar, hukuk fakülteleri, sivil toplum örgütleri hakim ve savcılar ile avukatların yanı sıra ilgili diğer kurum ve paydaşların katılımıyla geniş tabanlı toplantılar düzenlendiği ve bu toplantılardan ortaya çıkarılan sonuçlara bağlı olarak bu reform paketinin hazırlandığı söyleniyor ama acaba gerçekten öyle mi diye düşündüğümüzde belli ki iktidara yakın çevrelerin üniversitelerin bazı uzmanların geçmişteki ...ki yayınlanan strateji belgelerini de esas olarak hazırladığı bir metin var. O metin işte bazı baro temsilcilerine, seyir toplum temsilcilerine sunulmuş. Onun üzerinden bir iki toplantı yapılmış. Biz o toplantıları biliyoruz. Bizim barolarımız da davet edildi. Oldu. Üniversitelerde katıldılar ama acaba bunlar hani göstermelik miydi? Gerçekten çok ciddi tartışmalar yapıldı mı? Katılı, katılımcıların e, düşünceleri eleştirileri ne kadar dikkate alınarak bu belge hazırlandı bunları tabi denetleyemiyoruz e, ama e, buradaki bir başka sıkıntı da şimdi faaliyetlerden ve amaçlardan bahsedeceğiz ama bunlar nasıl gerçekleşecek yani bunu, e, vaat edilen e, hedeflere ulaşmak için acaba yine cumhurbaşkanlığı kararnameleri üzerinden mi yola devam edilecek parlamento Paypass mı ediliyor yoksa aslında bunların e, hukuk devletine uygun ve bireylere hukuk güvenliği sağlayıcı e, kullanılabilir, erişilebilir, denetlenebilir, uygulanabilir, bireylere somut olanaklar sağlayıcı bir içeriğe ve güvenceye kavuşması için aslında parlamentodan yasa olarak düzenlenerek çıkması gerekmez mi? Böyle bir yöntem tartışması ve güvence tartışması da var tabii ki. Aynen. metinle ilgili şimdi ben sizin izleyicilerimizin kolay anlayabilmesi ve rahatlıkla bu yapılan tayyünün doğru anlaşılabilmesi konusunda yaptığınız hazırlıkta insicamızı bozmak istemiyorum ama ben ben <gülüyor> sanki bütün bu strateji belgelerinde söylenen hedefler bütün bu strateji belgesiyle önümüze konulan e, tablonun içinde e, en önemli konunun e, mesela deniliyor ki hakimlere coğrafi teminat geliyor. Bu hakimlerin bağımsızlığını hiç kimseden çekinmeden rahat karar vermesini sağlayacak bir husus diye özetlenebilir. Yani hakim teminatını güçlendiren, dolayısıyla vatandaşın hukuk güvenliğini artıran, dolayısıyla avukatlık mesleğinin de gerektirdiği gibi yapılmasını sağlayacak düzenlemeler olacak deniyor mesela bir özet olarak bu bir paragrafta. Şimdi aslında mevcut Anayasal, yasal ve ulusal üstü normlara ve bunların bugüne kadarki e, ulusal mahkemelerdeki denetim mekanizması olan yargı e, kararlarıyla, uluslararası denetim me mekanizmalarındaki mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ki yorumlarına baktığımızda çok sorun yok gibi geliyor bana. Bütün mesele anayasa mahkemesi, e, bireysel başvurular sonucunda, Vereceği kararlar Veya verdiği kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Verdiği kararlarla ilgili Yani başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arkasına Adalet Bakanı veya diğer yetkililerin İşte bu karar Bizi bağlamaz Bu karar işte yerindelik denetim yapıyor Bu kararda işte şunlar yapılmış Bu karar şöyledir Bu karara uymanız gerekmez Şeklindeki müdahileleri olmasa Sanki birçok şey çok daha kolay e, sağlanacak gibi geliyor. Tabii ki e, geçen yılın sonunda söylenilen ve 2019'un başında e, yürürlüğe giren, yani yargıda hedef süre e, şeysi programı, evet bu strateji belgesinde söylenilen hukuk fakültelerine girişle ilgili puan durumu, avukatlık sınavı, hakimlerin ve savcıların e, mesleğe alınışların sırasındaki mülakatı yapacak kurulun genişletilerek, yani siyasi bir e, ekip tarafından hakim ve savcıların e, elenmesi şeklindeki e, sıkıntıların çözülmesiyle ilgili bir takım taahhütler var. Bunlar da önemli. Yani bunlar pratik olarak önemli ama asıl sorun sanki e, mevcut, yasalar, anayasa ve yasalar, uluslararası sözleşmeler ve bunların uygulanışı ile ilgili yürütmenin bu yargıya ve hakimlere müdahalesinin ortadan kalkması bir anlamda işte hakimlerin coğrafi teminatı, hakimlerin bağımsızlığının ve hiç kimseden çekinmeden rahat rahat karar vermesini sağlayacak bir iklimin yaratılması olduğunu düşünüyorum. Evet zaten başında girişe baktığınızda da bu söylediklerinize denk düşen bir açıklama var. Reform ihtiyacından söz ediliyor. Toplumsal taleplerin farkında olduğunu belirten bir yaklaşım var. Deniyor ki biz çok mevzuat değiştirdik ama önemli olan zihniyeti değiştirmektir. Uygulama diye bir sorunumuz var. Uygulamayı iyileştirmemiz lazım. O yüzden biz rasyonel, ideal, şeffaf basit süreçli, adalete erişilebilir, makul sürede yargısal sonuç alınabilir bir sistem kurmak üzere yola çıkıyoruz deniyor. Yani bu hem bir itiraf hem de önemli bir vaat. Ee, peki bunu nasıl yapacaklar? Hukukun üstüne üstünlüğüne dayalı bir sistem güzel, olacak. Güzel. Hak ve özgürlüklerin korunabildiği bir sistem olacak. Anayasamız zaten bunları temin atalkına almış. Zaten evet. anayasaya oturmuşlar. Bir daha yazmışlar sanki ve yine sizin az önce değindiğiniz yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanacak, birey değerlidir... Buyur, Birim, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması konusunda yargıya ve hı hı. E, müdahaleyi bırakın. Bırak, bırakmak bırakmaları gerek. lazım ama tabi bunu strateji belgesinde söyleyemiyorlar. E, ama şu söyleniyor. Baktığınız zaman belge adil yargılanma hakkı üzerine kurulmuş ve e, insanların iddia ve savunma hakkını içeren adil yargılanma hakkının çok önemli olduğunu mevzuatın ve uygulamanın öngörülebilir, erişilebilir, etkili olması gerektiğini e, alınacak kararların infaz edilebilir olması gerektiğini hatırlatıyor ve e, kişilerin adil yargılanma hakkını kullanacak adalete erişmek isteyen kişilerin yani uyuşmazlığın tarafı olan öznelerin kendi iddialarını dinleme ve karşı tarafın iddiasını dinleyerek sürece etkili e, olarak katılmasına yönelik bir süreç e, vaat ediliyor ve e, önemli olan şey ben şu demin de başka sorular girince dile getirmediğimiz i̇şte bu 9 amaçtan ya esafyla hayır hayır 9 amacı isterseniz dinleyicilerimize bir sayalım sonra da zamanımızın geri kalan kısmında bu amaçlara hangi hedeflerle ve hangi faaliyetlerle erişmeyi planlıyorlarmış. Bunlar ne kadar gerçekçi onlardan bahsedelim ve ben daha ziyade ceza adalet sistemi ile ilgili ...getirilen e, önerilerle ilgili birkaç eleştiride bulunmak istiyorum. Şimdi 9 tane amaç var e, belgede. Nedir o amaçlar? Tek tek saymak gerekirse. Birinci amaç hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi. E, i̇kinci amaç yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı... ...ve şeffaflığın e, geliştirilmesi... ...sağlanması... sağlanması. E, ...bu çok önemli... ...yani atamalar işte hala... E, ...geçen hafta yeni kararnamelerle... E, ...sarsıldık... ...atamalar hangi kurallara göre e, bu, yapılacak... bu paketten sonra... E, ...aynen yargıçlar hangi kriterlere göre... ...hangi liyakat e, ölçütlerine göre... ...belirlenerek... ...uygun yerlere, uzman mahkemelere gönderilecekler... ...demin sözünü ettiğiniz coğrafi güvence de... ...bunun içinde... ...üçüncü amaç insan kaynaklarının nicelik ve... ...niceliğinin arttır, niteliğinin arttırılması. Çünkü en önemli şey yargı reformunda insan kaynağı. Siz istediğiniz kadar güzel yasalar yapın, güzel e, sözcükleri yan yana getirin. Bu belgede olduğu gibi dizin toplumasının bunun inandırıcı olması için uygulanabilir olması lazım. Uygulanabilir olması için de bu metinlerde yazan... Kurallara ilkelere inanan bunların ne anlama geldiğini bilen bunları etik ve teknik olarak felsefi olarak tartışabilen her olaya ayrıca bir daha uyarlayabilen e, matematik e, zekayı gözlemi dürüstlüğü e, etik diğer kuralları beraberinde getiren bir terbiye edilmiş irade ve yaklaşım gerekiyor. Dolayısıyla hukuk fakültelerinin sayısının çokluğu. Öğretim e, üyelerinin sayısının azlığı e, okuduğum bir kitapta diyordu ki bir üniversitenin e, hukuk fakültesinin başarılı olabilmesi için en az 25 tane öğretim görevlisi olması lazım. Oysa biz biliyoruz ki. Bir profesör yanına bir iki asistanlı kurulan hukuk fakülteleri var. E, derslerin çoğu boş geçiyor ya da e, blok programlar yapılıyor. Örneğin Kıbrıs'taki bir üniversiteye buradan bir ceza muhakemesi profesörü gidiyor. 15 gün orada kalıyor ve bir yılda bizim zamana yayarak yavaş yavaş ödev vererek, düşündürerek, tartıştırarak, sindire sindire öğrencilerimize sunduğumuz bilgileri bir blok halinde sunuyor. Hızlı hızlı anlatıyor ve... Çocuklar, öğrenciler, gençlerimiz 15 günde ceza muhakemesi dersi alıyor. Şimdi bunlar önemli, insan kaynağı önemli. İşte üçüncü amaç insan kaynaklarının niceliğinin ve niteliğinin değerlendirilmesi ile ilgili. Dördüncü amaca baktığımızda evet, performans bu ve verimliliğin yine bu strateji belgesinin amaç hedeflerinden birini evet, konuşuyoruz. Performansın ve verimliliğin arttırılması. Çünkü hepimiz biliyoruz ki e, şekli e, performans ölçümleri yapılıyor. İşte bir savcı yılda kaç tane? takipsizlik yazıyor. Yılda kaç tane iddianame düzenleniyor? Bir dosya bir kaç, kaç ayda, gün. ayda bitiyor? Hedef süreler belirlendi. Süren süre geçmişse kırmızı şahit yanıyor. Bu mu? Yani bunlar evet belki interneti, bilgisayarı, e, teknolojiyi kullanmayı biraz daha beceriyoruz eskiye oranla ama aslında gerçekten insanların adalete erişme amacını e, sağlamaya yönelik bir içerikte, donanımda, birikimde, eğitimde miyiz? Bunlar tabii her bir olayda ve genel olarak tartışılması gereken konular beşinci amaç savunma hakkının bizi çok ilgilendiriyor etkin kullanımının sağlanması baktığınız zaman strateji belgesi demin de söyledim adil argılanma hakkına aslında dayandırılmış ve adil yargılanma hakkının vazgeçilmez unsurlarından biri de kişinin kendisini savunabilmesi ve dilerse bir avukatın hukuki yardımından yararlanabilmesi. İşte ve, strateji... ve kendisini suçlayan, suçlandığı bütün her şeyi bilip savunma Tabii, araçları. Dinleme ve dinletme hakkındaki iddiayı bilmesi, delilleri bilmesi, dinlediği bu iddia ve deliller üzerinden de bu iddiayı çürütecek kendi karşı tezini savunmasını, kendi lehe delillerini sunabilmesi yani bir çelişme e, silahların eşitliği ilkesine denk bir i̇ddia, adil muhakeme iddia, sürecinin işletilebilmesi. Sonuç, evet, hükmün kolektifliği yani hakim kendi kendine hükmü kurmuyor. Aslında orada bir diyalektik süreç var. Cumhuriyet Savcısının Toplum iddiası var. Evet. Cumhuriyet Savcısı bir hukukçu ama onun karşısındaki sanık hukukçu olmayabilir büyük bir olasılıkla. İşte bu hakimin hukukçu oluşu, savcının hukukçu oluşu karşısında sanığın yanına, suçlanan kişinin yanına ya da mağdurun yanına bir kendisinin tezini ileri süren uzman avukat verilerek üçgenin, e, eşit kenar bir şekilde e, işletilmesi, hükmün kolektif olarak verilmesi. Yani hakim kendi kendine vermiyor. Hakim hem iddiayı dinliyor hem savunmayı dinliyor. Duruşmada iddianın ve savunmanın denk e, yetkilerle, e, mücadelesiyle, çelişmesiyle ortaya çıkan gerçekliği toplum adına hüküm olarak oluşturuyor. Bu çok önemli. Test, e, bu bir terbiye. TES, sentezin e, oluşmasını evet, sağlamamız bu gerekiyor. Bu terbiye Çelişmeye. için iyi eğitim verilmesi gerekiyor hukuk fakültelerinde ve staj Dönemlerinin çok gerçekçi olması gerekiyor. Adalet duygusunun, empati duygusunun, gözlem yeteneğinin geliştirilmesi lazım. İşte o yüzden performansın şekli değil, hesaba değil, matematiksel ölçümlere değil ama içeriye yönelik olmasına dair verimliliğin aslında ne olması gerektiğine dair bir bakış açısını görebiliyor muyuz diye baktığımızda Şimdi <gülüyor> çok göremediğimizi evet, söylemek aynen. durumunda Burada. kalıyorum. Burada biraz evvel söylediğiniz gibi hani adil yargılama hakkı açısından kişinin kendisiyle ilgili suçlamaları bilmesi, kendisinin ya da avukatının bu konuda savunma yapması ve sonuçta bir sonuç çıkması, evet. bu e, dava Fatminkar. açılıp da, dava açılıp da hakim tarafından karar vermenin ee, öncesinde savcılık aşamasında da bu sürecin böyle Tabii işlemesi ki. gerekiyor. Tabii Fakat bugün bugün izleyicilerimizin çoğu e, kendi haklarındaki dosyada kendileriyle ilgili iddianamenin ve iddiaların pardon iddiaların Hı. ne olduğunu bilmiyor. Kendileriyle ilgili suçlamanın tam e, ayrıntılarını bilmiyor. Dolayısıyla dosya gizli, dosyada gizlilik kararı var. Size hiçbir şey veremeyiz diyerek kanundaki açık düzenlemeye rağmen e, suçlanan kişi, şüpheli kişi yani hakkında daha dava açılmamış ama savcıda soruşturma yürütülen kişi hakkında da e, kendisiyle ilgili suçlamanın bilinmemesi olayı, bilememesi olayı da adil yargılama hakkının bu süreçten itibaren ihlali anlamına gelmesi lazım. Evet yani e, 31 Mayıs'ta bu açıklanıyor ama e, bayramda benim vekilimle ilgili soruşturma başlatıldığını öğrenmiştim basından. 10 Haziran'da ilk işim adliyeye gidip dosyadan örnek edinmek e, oldu ama e, kısıtlama var dediler belgeleri değişemezsiniz. Suçlama ne terör propagandası bütün hukukçular bilir terör propagandası. Kısıtlamaya uygun bir suç tipi değildir yasada bir liste vardır bu listede sayılı birkaç tane suç var sekiz tane suç var bu suçlar içinden bir suçlama varsa müvekkilinizle ilgili ve diğer koşullarda varsa sizden ve müvekkilinizden doğan bir somut tehlike varsa tabii ki kısmi Ölçülü olmak koşuluyla bir kısıtlama yasa öngörüyor. Bunun da doğruluğu, gerekliliği ve uygulanabilirliği, uygulamasının orantılılığı çok ciddi bir tartışma ama yasada var. Ama baktığınızda yasada çok açıkça sınırlı bir liste var. Bu listedeki suçların dışındaki diğer suçlar bakımından kısıtlama verilemez deniyor. Savcıya gidiyorum, kısıtlama istedim. Savcı Bey kısıtlama isteyemezseniz, siz kısıtlama istesiniz bile hakim vermez diyorum. Biz alırız efendim. Diyor. Ertesi gün hakimin bu karar verdiğini görüyorsunuz. Yani İtiraz ediyorsunuz. İlgili suçlamayı İtirazınızı... bilmeden evet. şüpheli oluyor. Yani dolayısıyla bu belgenin e, yüksek makamlar tarafından açıklanmasından 10 gün sonra benim e, yakın yaşadığınız, bir yaşadığınız merkezi bir adliyede yaşadığım basit bir tablo. Bunu şöyle diyebiliriz. Belki de tamam bu strateji belgesi savcılar, hakimler, kolluk, işte adli görevliler tarafından yeterince daha algılanamadı. Onun için böyle oluyor. O zaman bunun hakik katen kısa bir süre süresi içinde e, hayata geçmesini dileyelim. Ben sizin o şimdi sözünüzü kestim. Bu e, strateji belgesinin amaçları ile ilgili sanıyorum 6. Evet beş mesel... taneyi bitirebildim Bitir... ama savunma hakkıyla ilgili önemli bir şey söyleyeceğim. Yani o halden çok bahsedilmiyor pro şeyde e, belgede. Sadece uygulama ile ilgili özelleştirir bir yaklaşım var ama e, savunmaya getirilmek istenen yenileştirici ve hak ve yetkileri genişletici yaklaşım önemli. Fakat yeterli değil. E, çünkü o hal KHK'ları blor ruski yasalaştı. Bu o halle getirilen e, sınırlamaların kaldırılmasıydı. E, bunlar e, o hal bittiği halde yasalaştığı için KHK'lar normal kural, kural haline geldi. Bir kısmı, bir kısmı o halle beraber ortadan kalktı. Onları ortadan kaldırıcı bir şeyi bile yok, içeliği bile yok ama belgenin. Ama böyle bir e, ta, yani, sadece kağıt üzerinde bir getirilen, ama, savunmaya getirilen sınırlamalar ve değişiklikler Eski haline getirilecek bu ve düzeltilecek. Hedeflere denemiz. ve faaliyetlere baktığınızda e, bu ortadan kaldıran e, olağan eski döneme e, dönüşümüzü sağlayan yeterli bir liste göremedim. Evet. Peki altıncı, altıncı gibi. Böyle adalete Yeni... erişimin altı adalete erişimin kolaylaştırılması ve hizmetlerden memnuniyetin arttırılması bu çok önemli yani bir geri dönüş sağlamaya çalışıyor. Çünkü biliyoruz ki reform programlarında hep böyle kitabi kurallar kavramlar üzerinden yola çıkılıyor ya da işte Avrupa Birliği'nin istekleri üzerinden ya da işte tepkiler üzerinden o halin e, getirdiği yoksunlukların giderilmesi gibi e, ama aslında bir de yargıç ne istiyor? Hakim savcı ne istiyor mübaşir ne istiyor avukatın ihtiyacını vatandaş ne istiyor adliyeye girerken yaşadığı sorun duruşmada sıra beklerken yaşadığı sır bugün mesela bir saat bekletildik niçin bekletildiğimizi bilmiyoruz oturmuşlar odalarında toplantı yapıyorlar ama bize saat 9.30'da duruşma vermiş biz duruşmaya birde giriyoruz bunun nedenini halka açıklamanız gerekiyor yani ihtiyaçlar nedir? Memnuniyetlerin nasıl sağlanması gerekir? Böyle bir başlık da var. Yedinci e, amaç ceza adalet sisteminin etkinliğinin arttırılması. Bu yıllardan beri bir takım projelerle hayata geçirilmeye çalışıyor. Ben birkaç laf zamanımız olursa söylemek istiyorum bu konuda. Hukuk yargılamasının sekizincisi e, ve idari yargılamanın sadeleştirilmesiyle ilgili bazı etkinlik artırma önerileri var ve dokuzuncusu amaçlardan alternatif uyuşmazlık e, çözüm yollarının e, yaygınlaştırılması. Çünkü Yardı başta da söyledim çözüm e, yargının e, iş yükünü hafifletme perspektifi bütün bu süslü püsü altından çok ciddi şekilde <gülüyor> yüzünü gösteriyor. Ve bunu sağlamak için de e, özellikle ceza adalet sistemine getirilen e, bazı ciddi ee, alternatif çözüm yollarına ilişkin öneriler var ee, Bunları yeterince toplum olarak ve hukukçular olarak tartışmadığımız kanaatindeyim ee, Bunların artık tartışmaya açılması lazım Çünkü önceki programda da söyledim Bu bir strateji belgesi adı öyle ama herhangi bir eylem planı içermiyor. Deniyor ki bir izleme kurulu oluşturulacak. Bu kurula değişik seyir toplum kuruluşlarından, meslek odalarından, üniversitelerden, toplumun değişik kesimlerinden üyeler çağrılacak. Bu kurullar hem süreçleri ...katılımcı bir şekilde işletmemize yardımcı olacaklar. Hem de toplumsal ihtiyaçları ve önerileri alacağız deniyor. Ve bu birlikte çalışmadan sonra, interaktif çalışmadan sonra bir eylem planının oluşturulacağı söyleniyor. Ama bunlarla ilgili henüz bir e, adım atılmadı. Dolayısıyla bu adımlar atılmadan bu sayılan amaçların ve gösterilen hedeflerin... E, ...sadece 256 adet faaliyet sıralamasıyla... Hayata geçilmesi imkansız Lehe programlara baktığınızda yani Lehe olarak çok şey söyleniyor Deniyor ki yargısal i̇sterseniz, ara, isterseniz ara verdikten bunları bir sonra ara verelim, tamam. Bunları öyle konuşalım <gülüyor> tamam, bir tamam. Cem Karaca'dan Bakalım neler diyor Cem Karaca Güzel aşk Cevrimizi Kemezn demediin mi Bu bir rıza dokmasıdır y yemezsin demediim mi demedim mi Ah oh demedim mi y yemezsin demediin mi demedim mi Deme demedimedidim mi yiyemezsin demediim mi Yemeyenler kalır açar Gözlerinden kanlar saçar Bu birdendir gelir geçer Duyamazsın demedim mi? Demedim mi? Ah oh, demedim mi? Duyamazsın demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Deme demedim mi? Duyamazsın demedim mi? 94.9 açık radyoda hukuk güvenliği programını devam ediyoruz. E, yargı stratejisi e, konusunu konuşuyoruz. E, yargı stratejisinin amaçlarıyla ilgili Aynur Hanım e, kısaca ve çok anlaşılır bir şekilde e, bir açıklamasını yaptı. Şimdi de bu burada olumlu görünen e, şeyler. Yani bu belgeyle ilgili olumlu gördüğümüz şeyleri konuşacağız önce. Yani olumlu mu bilmiyorum. Ee, Veya... <gülüyor> yani sonuç olarak yargının iş yükünün hafifletilmesi amacı... E, bireylerin e, ve toplumun hak arama özgürlüğünün gerçekten kullanılabilirliğinin önüne geçtiği zaman sıkıntı doğuyor. Çünkü insanlar mahkemeye erişemezken e, uyuşmazlıkların mahkeme dışına itilmeye çalışılması yeni sorunları beraberinde getiriyor. Örneğin aracılı, ara buluculuk kurumu yani zorunlu arabuluculuk buluculuk gibi bir takım e, kurallar getirildi. İnsanlar e, doğrudan mahkemeye başvurmadan önce e, belli bir yere başvurmak ve karşı tarafla ee, henüz kültürünü öğrenmediği, yöntemini bilmediği, kendisine yeterli bilginin verilip verilmediğinden emin olmadığı, kendisine güven içinde hissetmediği bir sürece doğru itiliyor. Dolayısıyla bunlar toplumda yeterince tartışılmadan, e, toplumun yaklaşımları doğru biçimde belirlenmeden birdenbire yürürlüğe girdiği zaman e, sıkıntı doğuyor. Dolayısıyla ben hepsine bunlar şüpheyle, hem hukuk, şüpheyle hem bakıyorum. Hem hukuk uyuşmazlıkları hem ceza Evet, evet ayırmıyorum için, ama tabii mesela ceza adalet sistemiyle ilgili söyleyelim. ...söylemek istediğim şeyler var. Baktığınızda... ...yedinci amaç... E, ...diyor ki biz mevzuatımızı... ...kısmen değiştirdik. Önemli değişiklikler... ...yaptık. Örnek veriyor. Örneğin... E, 158. ...maddede ceza muhakemesi kanununda... ...bir değişiklik yapıldı. Gerçekten önemlidir. Bu hakimler, savcılar... ...kanununda vardı. Şimdi normal, genel... ...herkes için geçerli olan muhakeme... ...kuralına getirildi. Eğer... E, suç e, iddiası başta ileri sürülen suç iddiası hiçbir delile dayanmıyorsa açıkça dayanaktan yoksun olduğu görülüyorsa kişiler hakkında bu e, suç duyurusu ya da şikayet hiç işleme konulmadan e, hemen kapatılabilecek. Dolayısıyla haksız suçlamalara karşı kişilerin şüpheli olarak işlem görmesi, adliyelere taşınması yani önlenecek. Soruşturma numarası bile evet, Tabii Soruşturma açılmayacak yani soruşturma açılmama karar. Bu zaten yapıldı. Sürekli o bu, harika bu, bu yıllarca sizin yapıldı. de sizin de ısrarla e, e, bir şeydi. Evet. Mesela böyle iyilikler var. Bunlardan örnek veriyor ve getirdiği yenilikler neler diye bakarsanız şimdi e, dinleyicilerimize minik minik onlardan bahsetmek istiyorum. Uzlaştırma, uzlaşma denen e, bir kavram var. Ön ödeme denen bir kavram var. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi denen bir kavram var. Bu zaten önce de vardı değil Buna mi? Buna hep var. Hepsi şu an yasamızda var. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması denen bir kavramlar. Bu biz bu kavramları ve kurumları biliyoruz. Bunlarla ilgili bir iki kelime söyleyeceğim. Bu bu e, kurumların ve kavramların uygulama alanı genişletiliyor. Bunlardan bahsedeceğim ama Asıl, Peki bunların bugün dile getirmek istediğim İngiliz benzer iddia pazarlığı bölümü Türkiye'de yeterince tartışılmadı, ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz bir ön ödeme müessesesi var bizim yasamızda ceza yasamızın 75. maddesi evet. diyor ki. Bir suçun karşılığı sadece adli para cezası ise yani hapis yoksa ya da altı aya dek hapis cezası varsa e, bunlarla ilgili savcının bir yetkisi var. Kişiye tebligat yapıyor deniyor ki siz e, bir para ödeyin. Bu parayı öderseniz biz sizin hakkınıza kamu davası açmayacağız. E, bunun alanı genişletiliyor. Bu altı ayken bir yıla çıkarılıyor. Bir yıllık cezalar evet, Yani basit için. suçlar bunlar zaten akıl hastasının bakım ve gözetiminin ihmali, hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması işaret ve engeller engeli koymama, karşılıksız yararlanma suçta kullanılan eşya ile ilgili bilgi vermeme gibi ses ve görüntü kaydı yapmak gibi adliye salonlarında minik altı aya geçmeyen cezalarla ilgili bir genişleme var. Onun dışında ee, ne var ee, uzlaştırma dediğimiz şikayete bağlı suçlar ile basit bazı suçlar işte basit hırsızlık basit dolandırıcılık ticari sırrın e, ifşası ya da basit tehdit gibi bazı kişilere karşı suçların en az ceza gerektiren tipleri bakımından da savcı diyor ki gelin mağdurla anlaşın. Eğer mağdurun zararını tazmin ederseniz ma mağdurun e, sizinle barışmasını kabul ederseniz özür dilerim. Biz sizi uzlaştıralım. Da hakkınıza dava açılmasın. Bununla ilgili bir süreç başladı yıllardan beri. Şimdi buradaki e, kapsam da genişletiliyor. 2 i̇şte yıla kadar olan e, süreler işte 3 yıla kadar çıkarılıyor. Çocuk olursa 5 yıla kadar çıkarılıyor. Bunlar var yine. Özellikle e, 15 yaşından e, evet, 15 yaşına kadar olan çocuklarla ilgili de böyle bir düzenleme Evet CMK 171'de de yine Cumhuriyet Savcısı'nın bir takdir hakkı vardı. Bir yıla kadar e, cezayı gerektiren suçlar bakımından da Cumhuriyet Savcısı Yine aynı şekilde mağdurun e, zararının giderilmesi koşuluna bağlı olarak kamu davasının açılmasını erteleyebiliyordu. Bunlarla ilgili sürelerde genişleme var. Yani ön ödemedeki 6 ay 1 yıl oluyor. Kamu davasının açılmasındaki 1 yıl. Çocuklar için 3 yıl yetişkinler için 2 yıl oluyor uzlaştırmadaki suç tiplerinde de bir genişleme oluyor çocuklar için 5 yıl yetişkinler için 3 yıl oluyor. Şimdi bunlar zaten sistemimizde var olan yargı dışı alternatif çözüm yolları olduğu için ve toplum yavaş yavaş bunları tartışmaya hukukçular bunları yavaş yavaş uygulamaya alıştıkları için evet yani kabul edilebilir biraz bir kültür oluştu denilebilir ama şimdi çok önemli bir yeni mümessese getiriliyor. Publicly bargaining dediğimiz e, iddia pazarlığı diye Türk, Türkçe'ye çevrilebilen yeni bir sistem e, önerisi var e, bu e, programın içinde, strateji belgesinin içinde. E, bu çok önemli. Bu aslında Amerikan e, ceza yargısının çok önemli bir e, kurumu. kurumu ve e, uyuşmazlıkların büyük bir kısmını da Amerikalı savcılar bu yolla hallediyorlar. Amaç ne? Yargının veya savcıların Yine, evet. yükünü Ya yani Aslında teorik amaç yargının şükünü hafifletmek ama pratik amaç kişiye suçlu olduğunu kabul ettirip mahkumiyet kararı vermeyi sağlayıcı suçu aslında cezalandırmaya yönelik bir perspektifi de var. Yani diyor ki gilti, onat gilt diyor sorular. Eğer Kişi derse ki ben suçluyum suçlu olduğumu kabul ediyorum. Tamam madem suçlu olduğunu kabul ettin o zaman biz seni uzun ve pahalı olan bir yargılama sürecine sokmayacağız. Jünün önüne çıkmayacaksın. Sen suçlu olduğunu kabul ediyorsan taraf avukatları oturuyorlar pazarlıklarını savcı ve avukat yapıyorlar. Biz bu suçun adını işte en ağır tipi olan değil de daha basit, daha ortalama derecesindeki e, bir türe bağlı olarak adlandıracağız. Hatırlayın Amerikan filmlerinde ne denir? E, müvekkilinizi ikinci derece cinayetle suçluyoruz. Yani en ağır cezayı gerektiren Öldürme suçu ile değil de daha orta şeker birkaç yıllık ya da işte 5-10 yıllık bir hapis cezasını gerektiren infaz modelinin yumuşak olduğu bir programı kişiye dayatıyorlar ve kişi bunu kabul ederek mahkemeye gidiyor. Mahkemenin onaylamasına bağlı olarak da bunlar hayata geçiyor. Kişi hemen yargıç önüne çıkarak suçlu olduğunu kabul ettiği hemen bir ceza alarak hemen infaz sürecine girebiliyor. Şimdi buradaki sıkıntı şu mağdur yok süreç. İşte. Şimdi bakın uzlaştırmada mağdurun kabulü gerekiyordu. Ee, ön ödemede siz bir parayı zaten e, başta ödüyordunuz ee, Yine kamu davasının açılmasının ertelenmesinde de mağdurun zararının tazmini gibi kurallar gündeme geliyordu Şimdi burada ise e, kişiye suçlu olduğunu kabul ettirme ve mağdurun süreçte yer almadığını görüyoruz Yani mağdurun e, sanığın ceza alıp almaması ile ilgili uğradığı bir tatmin var mıdır bilmiyoruz e, uğradığı zararın her zaman parayla aynen ya da nakden tazmini var mıdır bilmiyoruz. Dolayısıyla her suç için bir kere bu yolun kapalı olması lazım. Baktığınız zaman da yapılmak istenen şu. 170A maddesini CMK'ya ceza muhakemesi kanunu ekliyorlar. Ağır cezalık suçlar hariç diyorlar. Eğer ağır cezalık suçlar hariçse geri geriye kalan demek ki asiye cezalık yani dinleyicilerimiz bakımından açıklama yapmak gerekirse... 10 yıl ve daha altında hapis cezasını gerektiren suç tipleri bakımından kişi suçlanan kişi eğer suçlu olduğunu kabul, kabul ediyorsa e, az bir e, savcının teklifini kayıtsız şarsız kabul ederse o zaman e, bu anlaşma mahkemeye gönderiliyor. Mahkemenin iade etme hakkı var. Kabul ederse o zaman bu bir hüküm haline geliyor ve uygulanması gündeme geliyor. Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum. Zaten Türkiye'de soruşturmalarda savcılar yeterince etkili değilken soruşturmalar polisin egemenliğinde polisin e, aslında bir taraftan da altında ezildiği bir yük olarak e, sürdürülürken savcılar daha polisi yeterince yönetemez ve denetleyemezken adli kontrol kurulmamışken Amerika'da polis bağımsız biliyorsunuz savcılık ayrı bir makam polis ayrı bir makam Türkiye'de ise savcılar cumhuriyet savcıları polisin güya yöneticisi polisi Türkiye'de tam tersi. tam tersi bir adli kolluk yönetmeliği yok ama ne var adli kolluk denen bir yönetmeliği var ama ne var ayrı bir pardon yanlış dedim yönetmelik var ama oradan Organ olarak ayrılmış... ...idari hukuku içinde... E, ...emniyet müdürlüğünün emri altındaki... ...polislerin dışında... ...münhasıran, yalnız ve yalnız... ...savcının emrinde çalışan... E, ...sadece hukuk kaygısıyla hareket eden... ...bir kolluk gücü yok Türkiye'de. Yani şunu diyoruz değil mi? Aslında şu anda bütün polisler... ...emniyet müdürüne, dolayısıyla... ...İçişlerine bağlı. bağlı. Yani sonunda hükümete bağlı. Evet. Oysa biz diyoruz ki adli kolluk olmalı ve bu adli kolluk savcıya, aslında doğrudan savcıya, savcıya bağlı, bağlı olmalı, olmalı. Ve savcı da dolayısıyla yargı sistemine evet. yani kuvvetler ayrılığında yargı sistemine ve, bağlı olmalı. Dolayısıyla polis de görevini yaparken yani İçişleri Bakanlığı'nın daha çok siyasetin değil korkusuyla değil de Hak, hukuk tabii. ihtiyacına cevap verecek. Siz hep talih. söylersiniz Çetin Özek hocamıza da atıp yaparak ceza muhakemesi hukuku aslında Anayasa ile güvence altına alınmış Temel hak ve özgürlüklerin ayrıca ceza hukuku bakımından ayrıca güvencelendirildiği bir alandır ve zaten baktığınızda. Birinci maddede tam bunu söylüyor. Yeni kanun evet. 2004 sayılı, 2004 tarihli Türk ceza kanunu birinci maddesi tam bunu evet, söylüyor. Yani... Kişak ve özgürlüklerini güvence altına alacak. Evet caydırıcılık da sağlayacak ceza kanundaki evet, yani... suçlar ve cezalar. Birinci madde ceza hukukunun anayasası gibi evet. işte çevreyi korur, barışı korur, özgürlükleri korur diye ilkeleri belirliyor ve, ve özel özellikle yasalar bu kanuna uygun olmak zorunda diyor. Şimdi biz adli kolluğu kuramamışken savcıyı gerçekten polisin başında gerçek bir efendi olarak onu yöneten bir e, karakterde donanımda birikimde istekte e, formüle edememişken hayata geçirememişken e, savcıların soruşturmalara bu kadar hakim olmadığı bir yerde yanlış hukuki vasıflandırmalar yapılması hukuka aykırı delillerin bu kadar yoğun olarak e, itibar gördüğü bir süreçte yanlış yanlış hukuka aykırı yollarla elde edilen delillere dayalı olarak yapılacak suçlamalarla insanları savcıyla pazarlık yapma sürecine getirdiğinizde e, o zaman e, adalet duygusunun e, gerçekten karşılanıp karşılanamayacağı ile ilgili uygulamanın içinde bulunan insanlar olarak tabii sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü, çünkü. Amerika'da tutmuş olabilir. E orada bir de Hristiyanlık geleneği de var. Yani dinin yarattığı adalet sisteminin üzerinde bir etki de var. Orada zaten eğer Hristiyanlık kültürü egemense e, kişiler günahlarını itiraf ederek rahatlıyorlar ve toplumla yeniden barışıyorlar. Devletle yeniden bir düzen kuruyorlar. Şimdi burada sadece iş yükünü hafifleteceğim. E, savcılar pazarlık yapsınlar avukatlarla ve az dava açılsın. İnsanlar az hapis cezalarıyla e, az infazlarla sistem dışında tutulsun. Adaletin mahkemenin önüne getirilmesin dediğiniz zaman bunun yüksel, kötüye kullanılması ya da kötüye kullanılması belki hani e, haddimi olabilirim kötümsel bir yaklaşım olabilir ama adli hatayı içerme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz O yüzden ben Metin gündey hocanın bu mevcut durumun itirafı e, olarak değerlendirdiği der e, görüşlerine katılıyorum. E, hoca bir röportajında e, geçmişin enkazının üzerine atılmış bir makyajdan ve mevcut vaziyetin itirafından ibaret diye çok sert bir değerlendirme yapmış ama Bu, katılmamak yargı, yargı imkansız mu stratejisiyle ilgili, ilgili değil mi? İlgili evet yani dolayısıyla e, ceza adalet sistemiyle ilgili getirilen e, önerilerin e, yenilik mi yoksa yeni bir kaos yaratıcı, yeni sorunlar yaratıcı bir içerikte mi e, olduğu konusunda kaygılarım var. E, lehte olanlar diyorlar ki <gülüyor> ikidir söyleyemedim bunu e, strateji belgesinin lehinde olanlar diyorlar ki Türk adalet sisteminin demokratikleşme iradesinin bir yansımasıdır bu, bu belge diyorlar. Şeffaflaşmanın garantisidir. Benim, benim, benim görüşümü <gülüyor> yakın. Siz, bilemiyorum. Hani diyorum ya yani bu siyaset bunu Var olanları tekrar Cumhurbaşkanlığı ile birlikte Adalet Bakanı saraydan yeniden söylediyse bu bir siyasi taahhüttür, iyi bir şeydir diyorum. Ama evet. ben benim söylemek istediğim şey şuydu asıl Hı. burada. Bütün e, bu şeylerin e, yani yapılacak düzenlemelerle ilgili taahhütlerin, açıklamaların e, bütünüyle ilgili daha belki programımızda Fatih Hoca demişti ki artık yeni yasal düzenlemeler yeni mevzuat değişikliklerinden evet. yeni taahhütte yorulduk yorulduk, yorulduk. Evet. ve artık bir şey bizim sistemimiz yasal havuz sistemimiz Hı -hı. yani bir normlar çöplüğü kurallar çöplüğü kanunlar Arife günü, çöplüğü. Adife günü kanun şu kanun değişiyor evet, olamaz şey. oldu ve bu diyor bu, bu yorulduk diyor. Yani bunlara ihtiyaç yok benim anladığım o gün Fatih Hoca'nın Profesör Fatih Selami Mahmutoğlu'nun Selen Mahmutoğlu hocamızın söylediği diyor ki var olanları uygun ve var olanları şekilde. hayata geçirelim. Bu bile yeter zaten diyor. Yani öyle evet. öyle anladım ben. İşte belgenin lehinde olanlar yargısal düzenin kamusal denetime açılıp şeffaflaşması ve yargıya yeniden güven duyulmasının sağlanması ...hedefine yönelik olduğunu söylüyor... ...bu belgenin. Tabi içeriğine... ...baktığımızda böyle yargıya yeniden... ...güven duyulmasını sağlayıcı... ...bir donanıma sahip olmadığını... ...görüyoruz. O yüzden bu oluşturulacak... ...izleme ve danışma... ...kurulları önemli. Bu kurula... ...kimlerin seçileceği, bu kurulun nasıl... ...kurulun nasıl çalışacağı ve nasıl... Ben, ...bir ben, eylem planı ben, çıkarılacağı... Ben bunu, ...önemli. Bu, bu olmazsa... ...tabi ki yargıya güven duymanın... Aynen, e, ...uzağında olacağız. Çünkü... Aynen, bence Böyle bir kurula bile ihtiyaç yok bakın. Böyle bir kurula bile evet. ihtiyaç yok. Bir tek şeye ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı kalkıp diyecek ki bundan sonra yargıçlar, savcılar, kolluk, anayasadaki kuralları, Türk Ceza Kanunu'ndaki kuralları, ceza muhakemesi kurallarını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin anayasa mahkemesi tarafından yorumuna ilişkin kararlarını... ...Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlarını uygulasınlar. Bundan sonra hiçbir kimseye müdahale edilmeyecek ve yargıçlar <gülüyor> verdikleri kararlardan dolayı... ...bu yargı strateji belgesinde de söylediğimiz gibi coğrafi güvenceleri sağlanacak oradan oraya tayinleri çıkmayacak bugünden itibaren bunları yapsınlar desin en büyük güvence en büyük teminat budur ben böyle düşünüyorum İnşallah. yani inandırıcı değil gerçeklerden biraz uzak cezasızlığı çağrıştıran ve ifade özgürlüğüyle ağzını açtığı hali ifade özgürlüğünün üzerindeki baskıları nasıl kalkacağını somut olarak gösteremeyen bir belge. iyimser olalım sizin dediğiniz gibi olsun. Öyle bitirelim programı. İnşallah o kurul iyi oluşur. Çünkü o kurulun aslında bir işlevi var. Değişik düşüncedeki toplum kesimlerinin temsilcilerini bir araya getiren, birlikte düşünmeye ee, olanak sağlayan bir kurulu. Ee, hiç olmazsa toplum ne istiyor? Toplumun ihtiyaçları nelerdir? Ee, Fatih Hoca'nın e, söyledikleri gibi e, önemli gerçekçi yaklaşımları dile getiren insanların konuşmasına ve bir araya gelmesine olanak sağlayacak. Yoksa saraydaki birkaç danışmanın eski strateji belgelerini okuyarak oluşturduğu çok belli olan parlak e, sözlerle, e, ilkelerle dolu umut veren ama inandırıcılığı olmayan Eskinin bir belge ve ışıklı vitrine sunulmasından başka bir fazla görüntüsü olmadığını söyleyebileceğimiz bir maalesef yani bakın hükümetin verdiği yanıtı hepimiz okuduk akademisyenlerle ilgili evet. anayasa mahkemesine yapılan bireysel başvuruda orada Kamu görevlilerinin sadakatinden bahsediyor Adalet Bakanlığı. Yani ifade özgürlüğünü kullanırken tabii ki sadık olunmalı ama eleştiri hakkı da kullanılabilmeli. Yani eleştiri hakkının karşısında siz Eleştirak sadakat derken, hakkını, yani sadakat ifade ödevini e, getirdiğiniz zaman ve bunun ne anlama geldiğini yeterince tartışmadığınız zaman o zaman bu belge ifade özgürlüğünü nasıl kamu, sağlayacak? Kamu görevlisi yani özellikle yargıçlar, savcılar ve işte adli kolluk dediğimiz kolluk ve de avukatlar yani Devletin siyasi iktidarına mı e, yani e, itaat ve e, bağlılık gösterecekler? Yoksa anayasanın ve yasaların koyduğu kurallara temel hak ve özgürlüklere mi bağlılık ve sadakat gösterecekler? Kal As asıl yani burada bir seçim yapılması lazım. Hangisine sadakat gösterecek? Kaldı ki e, kamu otoriteleri, e, kamu görevlileri... E, onlar da birey hak ve özgürlüklerine sadık olmalı ve sadakatle eleştiri çelişen e, kurumlar, kavramlar değil. Zaten eleştirirken aslında bireyler içinde bulundukları, bağlı oldukları anayasal düzeninin daha iyi işlemesine yönelik olarak ifade özgürlüğünü kullanıyorlar. Dolayısıyla ifade özgürlüğünü kullanımı, sadakatsizlik olarak soyut olarak değerlendirilmemeli. Gerçekten somut olarak meselelere bakılmalı. E, dileriz e, Neşter'e <gülüyor> e, ihtiyaç strateji, kalmaksızın uzlaşarak açıklandığı gibi e, yargı sistemimize ve adalet sistemimize iyilikler getirsin. Evet. Ama bu ekime kalmış yani ilk ekime kalmış bir şey. Dileriz ki yani bir sürpriz olsa da yani bazı ilk adımlar Meclis kapanmadan bu hafta içinde yapılabilse diye. Yani reforma ediyoruz. gerek yok. Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın e, hangi kurallara göre ne yapması gerektiği ortada herkes görevini yaparsa. Fahati dediği gibi zaten reforma gerek yok. Evet. Evet sayın izleyicilerimize yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.